kökünden geliyor. Ak, burada itikad denince kalbin akdettiği, karar verdiği şey manasında. İman, dinde yüklenen, iman kelimesine yüklenen manaya gelince, yani manasında emniyet, güvene kavuşmak, emin olmak bu manalarda. Bu kökten iman. Dindeki ıslah olarak şeriatın yüklediği manada iman, Dil, kalp ve azalar ile tasdikin gerçekleştirilmesi. Yani lugat manasına baktığımız zaman sadece itikada da delalet edecek şekilde e, anlaşılabilir. Yani kalbin karar verilmesi. Bir kimse yani ben inandım dediği zaman diliyle, kalbiyle ahdetti şeyi ifade etmiş oluyor. Yani kalp itikad ediyor, dil onu tasdik ediyor, onaylıyor. Bu manada iman ettim inandım, iman ettim diyor. Fakat şeriatın ıı, ıslah olarak yüklediği mana, kalbinle ahdettiğin bu şeyi, dilinle telaffuz ettiğin gibi, onun iman ettiğin şeyin gereği neyse, azalarının da buna mutabık hareket etmesi. Mesela Allah'ın içkiyi haram kıldığına iman ettik. Bu kalbin itikadı, içki, içmekten dolayı Allah Azze ve Celle'nin vaat, tehditleri, cezaları. Buna iman ettik. Bunlarla beraber. Veya bunu terk etmekten dolayı Allah'ın vaadi. Buna da iman ettik. Yani kalp itikad ediyor. Eğer ağza bu kalbin itikadına muhalif davrandığı zaman, bu nasıl bir iman? Yani eksik bir iman söz konusu olur. Kalp itikad ediyor, dil onaylıyor. Tamam haramdır. Evet Allah işte dünyada içki içene cennette içilmeyecek. nasıl olmayacak ona. Buna da itikad ettik. Ona ateşten şöyle cennetlerin irinleri içirilecek falan. Kalp buna itikad ediyor. Ama içki içiyor. Bu e, imanın eksik olduğunu gösteriyor. Yakinin olmadığını gösteriyor. Yani kalp yakinle buna inansa, yani şeriatın bildirdiği her hususta bu Durum geçebiliriz sadece burada örnek veriyoruz. Her usta böyle. Dolayısıyla ben iman ettim dediği zaman kişi yani kalp itikad etti. Yani tamam cennet var, cehennem var. İşte şu şunlar haram öyle itikad ediyorum. Şunlar Allah'ın farzıdır böyle itikad ediyorum. Ama azalar buna muhalif davrandığı zaman e, imanın kalpte itikad edilen şeyin aslında eksik bir esas üzere olduğunu gösterir. Mesela sen gerçekten yaptığın bir şeyden dolayı cehennemin olacağına iman ediyorsan onu yapmaman lazım. Veya vaat edilen şeyi istiyorsan, arzuluyorsan, Allah'ın vaat ettiği cenneti istiyorsan, e, yaptığın herhangi bir şeyden veya terk ettiğin şeyden dolayı onun gereğini yapman lazım. Ama e, yapıyorsa Yasaklanan bir şey yapıyorsa ve ya emredilen bir şey yapmıyorsa bu ya yakin zaafından yani iman ediyordur ama zaftan dolayı yani imanının zayıflığından dolayı bunu işliyordur. Veyahut da küfürden. Aslında iman hiç iman etmemiştir. Çünkü onu işleyen, işlediği zaman iman etmeyen, inkar edenle aynı şeyi yapmış oluyor. Fiilde onunla ittifak etmiş oluyor. Fakat dili diyor ki hayır benim kalbim onun kalbi gibi değil. Yani o inkar ediyor, ben itiraf ediyorum, kabul ediyorum. Yani ben cezamı çekeceğim. İkisinin arasındaki fark anlaşılmıştır. Yani kafirin kalbi. Buna hiç inanmıyor. alır mı Yani, yani içki içtiğinde cennemle yürümüş falan filan ne olacak ki bunda? Bu kafirin kalbi. de kalbindeki şeyi kafir diliyle ifade ediyor değil mi? İnanmıyorum diyor. bir tarafta iman ettiğini söyleyen kişi, ya münafıktır, aslında kalbi inanmıyordur, diliyle Müslümanları kandırmak için tamam haram da bizi çözlüyordur. Ama diliyle böyle söylediği için, haram olduğunu söylediği için zahiren o Müslüman dairesinden çıkmıyor. yani İslam dairesinde. Kalbindeki durumda biz bilmiyoruz. Belki gerçekten de iman etmiştir de, belki iman zayıflığından dolayı, yakini zayıflığından dolayı bunu yapıyor. Veya cezasına katlanma pahasıyla. Bu da cahilliktir yani, bu da e, iman zaafının başka bir tür. Dolayısıyla bizim baktığımız şey, itibar ettiğimiz şey, zahirde olan husus. Yani bir insan zahirde diyor ki, ben Müslümanım, la ilahe illallah diyor, bizim kıbremize yöneliyor, Müslümanım diyor, namaz kılıyor ama bir takım münkerat işler var. Vakat diyor ki, yani benim kalbim itikad ediyor. Doğrusu neyse ona itikad ediyor, ben yanlış yapıyorum diyor, itiraf ediyor. Buna bir şey demiyoruz. Diğeri tarafta diliyle Müslümanım diyor ama inkar ediyor. Müslümanım diyor, ya, içki haram mı olur diyor. Ya, veya başka bir şey. Allah'ın emirlerine veya peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden bir sünnetle uyardığın zaman peygamber Aleyhisselatü söylemez diyor mesela. Bu küfrettiğini ne yapıyor? Kalbindeki küfrü diliyle ifade etmiş oluyor. O zaman böylesinin tevbe istenir İslam Devleti'nde. E şimdi İslam Devleti yok ne oluyor? Biz bunlara münafık diyoruz. Adam hem Müslümanım diyor, hem de Allah'a Rüzgar'ın hem hadis ediyor. Yani kafir bir tarafa bıraktık, on durumu açık. Şimdi biz İslam'ı ikrar ettiği halde, imanı ikrar ettiği halde fiillerinde muhalefet edinlerinin durumuna geliyoruz. İki durumu var demek ki. Fiillerinde kafirlere benzeyen kişinin ya münafıktır, o münafıklığını dilinden kaçırır, ifade eder. Mesela ben Müslümanım der ama Allah'ın ve Resul'ün emirlerini, emir inkar eder. Ne yapar? ile fiili birbiriyle çelişir. Yani dili aslında kalbindekinin ifadesi. Ağız ee, Allah'ın fiilleri birbiriyle çelişki halinde. Diğer tarafta fasık Müslüman dediğimiz veya iman zayıf dediğimiz insan ise tamam bu günah benim, ben bunun günah olduğunu itiraf ediyorum ama işte nefsine uydum, şeytana uydum, yapıyorum diyor. Ben yani, hükmü inkar etmiyor. Yani fısk ile nifak arasındaki fark bu. Mesela bidat ehline böyle ağır e, tavırlar konmasının sebebi de tamamen bu. Mesela fasığa bu yapılmıyor fasık hakkındaki önlemler bu kadar değil. Neden? Çünkü fasık, inanını itiraf eder. Yani akidesi bozulmamıştır. Yani en azından bizim bilgimize göre. Yani helali helal biliyor. Haramı haram biliyor. Ama muhalefet ediyor. Münafık veya bidat ehli ise, haramı helal, helali haram itikad ederek Müslüman olduğunu iddia eden kişidir. Kafir ise, bunları komple kökten, inkar eden fiilinde de muhalif erdiğin Yani iman kelimesi e, böyle inandım böyle karşılansa da Türkçe'de bunun böyle detayları var. Yani kalbin itikadı yani tasdik sadece tasdik için e, bunu kullananlar var. Yani Karşıdaki bir şey söyler doğru söylüyor. Ben ona inandım. inandım. Bunun gibi bir şey. Yani Türkçe'de bunu e, inanmak kelimesine karşıladığın zaman cüz'i bir kısmını ancak karşılamış oluyorsun. Ama dinde ki manasıyla Kur'an ve sünnetin yükledi manasıyla dil, kalp ve azalar. Bunlar bir yere gel zaman iman oluyor. Bu sebeple bir kimsenin şev'i imanıdır, ben müminim demesi uygun görünmemiştir. İnşallah müminim. Neden? Çünkü yani eee ben müminim demek kalp, dil ve azalar bakımından mükemmeli ortaya koydum demek. Müslüman böyle bir şey iddia etmesi caiz değil ama Müslümanım demesi de edilmiş. İman ettim diyebilir mısın? İman ettim diyebilir. Yani mesela belli şeylere Allah'a iman ettim, Resul'e iman ettim. Bunu diyebilir. Ama ben müminim demek yani kemal manasında iman şubelerini tamamlamış bir mümin manasından geliyor. Hocam bir de bu, iman ettik demeyin, İslam olduk deyin, çünkü iman tam manasıyla kalbinize yerleşmedi. Bunun ile imanın artıp eksileceği, eksildiğini e, nasıl anlamalıyız yani? İman artıyor, eksiliyor. Ama e, İslam olduk. işte şeklen, zahiren bu dine kabullenmek. İman kalp amelleriyle, ağza ile, dille yapılacak şeylerde bunların bütününü kapsıyor. Şimdi Bedeviler iman ettik dediler. İman ettik demeyin Azze Celle. Yani Müminlik iddiasında bulunmayın. Yani niye? Çünkü onlar sadece şeklen girdiler. Ee, daha İslam'dan öğrenecekleri çok şey var kalbin itikad etmesi gereken, azaların amel etmesi gereken bir mü'min kimse, mü'minim dediği zaman bu, yani Allah ve Rasulüne gelen ne varsa hepsini gerçekleştirmiş kimse. Böyle bir iddia bulunmuş oluyor. Ama Müslümanım dediği zaman, böyle bir iddia söz konusu değil, ben İslam'ı kabullendim. Yani bundan sonra ee, İslam'ın Allah'tan ve Resulü'nden gelen ne gibi emirler, yasaklar varsa hepsine ben teslimim. Hazırım. Ama henüz gerçekleştirme yok bak burada Müslüman'ın sözünde. Ben bunları gerçekleştirdim değil. Ben hazırım. Bununla karşılaştığım zaman bir emirle, bir yasakla karşılaştığım zaman, baş başa kaldığım zaman yapar mıyım, yapmaz mıyım? Allah bilir yani. Ama ben şu an teslimim. Alttan gelecek hepsine teslimim. Ama yapar mıyım, yapabilecek miyim, Bu, bunu net ifade etmiş olmuyoruz. O Başka İslam ne? olduk kavramına mı giriyor hocam? Evet. İslam biraz e, zahir azaların fiilleri. Mesela sen namaz kılarsın, yanındaki de namaz kılar birisi huşu ile kılar, namazdan tam ecrini alırsın. Birisi huşusu olmazsın kılar, kalbi dağınık kılar veya rüya ile kılar. Şeklen aynı namazı kılmış olabilirsiniz. Yani ellerini kaldırırsın, bağlarsın, işte tadil erken yerine getirir falan. Fakat senin kalbin bir yerde, yanındakinin kalbi başka bir yerde olabilir. Zahirde ki buna İslam diyoruz. Kalbin de zahirde e, icra ettiği şeyle mutabık olması da iman. Yani. Hocam allah Teala bazı ayetlerde ey iman edenler diyor. Yani bunun muhatapları e, e, tüm, tüm ilk sınırmış. muhatapları o günkü sahabelerdi. Evet. Onlar bu ayetlerde bu hitabı kendi üzerlerine anlamıyorlar Şimdi şöyle bak. İman ve İslam kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler. Yani e, mesela Hristiyanlarla Müslümanlar, arada Müslümanların arasında münafıklar bile olsa, bunlara müminler topluluğu denir. Bunlara kafirler denir. Yani aralarında minâfl dahi olsa, bunlara müminler denir. Yani iman ve İslam birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler. Ama ayrıldıkları yerler var. Yani e, iman ve İslam bir arada zikredilirse iman kalp amellerine ekseriyet ve itikat esaslarını İs İslam ise zahirdeki azaların fiillerine devlet edilir. Bir de hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu e, İslam'a zorla veya bir şekilde giren e, insanlar hani diyorlar ya namaz kılmak gelmiyor içimize. Oruç tutmak gelmiyor içimize. Gelmese de yapın hani iman eee ağızlarla dıştan içe Müslüman doğru. Ol yani, Müslüman olmak istemiyorum yani ikrar ediyorum İstemesen de Müslüman oldu diyor yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve Şimdi bazı kimseler e, mesela Tegallik yoluyla mesela savaşlarda Şimdi teklif sunuyor Ya Müslüman olacaksın Ya cize vereceksin Ya esir edileceğim, köle edinileceğim Ya öldürüleceğim Şimdi böyle bir teklifle karşı karşıya kalan insan Yani Ben vergi vermek istemiyorum Ölmek de istemiyorum Müslüman olduğumu söyleyin bari Bu şekilde çok Hıslama girenler oldu Şimdi İslam bu teklifi sunuyor. Bunların böyle olacağını bilmiyorum Allah Azze ve Celle? biliyor. Allah Resulü de biliyor. Bunlara melefeyi kulup deniliyor işte. Yani o zekat verilen sınıflar var ya, melefeyi kulup bunlar. Yani İslam'a bir nevi gönülsüz olarak girmişler. Fakat İslam'a girdiği zaman, yani ben Müslüman oldum dediği zaman ne yapacak? İslam'ın zahiri kurallarına uymak zorunda o kimse. Yani Müslümanlar gibi giyinecek, Müslümanlar gibi namaz kılacak, Müslümanlar gibi oruç tutacak veya insanların yanında oruçlu olacak yani. Zekat verecek malında. Bunları da yapmak zorunda olacak. Cihada çarşığında gitmek zorunda olacak. Bu, e, onlarda ilk başta bu e, mühellefeli kulüp denilen insanlarda istemeyerek girmelerine sebep oldu. Fakat... Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, samimi Müslümanları terk etti de zekat konusunda, ganimetler konusunda tuttu. Bunlara daha çok pay verdi. Ve bazıları da hatta yadırgadı. Yani bunlar daha yeni Müslüman olmuş. Müslüman oldukları bile şüpheli. O gözle baktıkları kimseler. Nasıl oldu Allah Resulü onları bize tercih ederdi? Allah Resulü bu e, ganimetten pay verdiği veya zekat mallarından verdi kimseler, bu hevesle Allah Resulü'ne sevgi duymaya başlıyorlar. İslam'a sevgi duymaya başlıyorlar. de azalarıyla yapmak zorunda oldukları ameller kalplerine zamanla, bazılarında zamanla e, nüfuz ederek benimsemelerine sebebiyet veriyor. Yani istemeyerek geliyorlar İslam'a ama sonradan benimsiyorlar artık. İşlerine nüfuz ediyor. Yani İslam'ın ıslah metodu dıştan içe doğru içten dışa doğru böyle bir şey yok. Yani sen önce kalbini düzelt, yani zahirinde e, o kadar önemli değil, İslam şekilci bir din değil demeleri bu batıl, İslam'la taban taban hazır, İslam'ın ıslah metodu şekille başlar. Seni ilk önce bir kalıba koyar, kalıbın ne şekildeyse kalbin ona uyar. Yani psikoloji, ilmi de bunu tespit etmiştir. Mesela kadın kıyafetleri giyen insan, erkekle sılaşmaya başlar, cinsiyet değiştirmekler giderir bu. Hele çocuktan e, bu şekilde eğitim edin öyle. Altın takanlarda, bunun hatta fizyolojik etkileri bile tespit edilmiş. Ha, bu eldesine edilmesin, biz burasına değiliz. Fakat Allah'ın ve Resul'ün emirleri bu noktada bu şekilde. Yani sen zahirini uyduracaksın. İşte ben münafık olmak istemiyorum. Diyor ya bazıları, mesela ben namaz kılmak istemiyorum, ben yani cemaatte namaz kılmak istemiyorum, işte bunlar rüya karışıyor falan diyor. Öyle değil. Farzlarda mecbur yapacaksın. yani Bunun kaçarı yok. Aslan böyle bir gün. O sayede böyle böyle o senin içini nüfuz edecek. Böyle olmadığı takdirde ne olur? Tam aksini düşünelim. İşte şimdiki tablo insanların dünya çapında Müslümanların e, mevcut tablosu bunun eseri. İşte şekilcilik yok Aslan'da falan filan. İşte şekilcilik yok görüyorsunuz. Ne oluyor? samimi olan insan bile batıla daha rahat cesaret edebilir hale edebilir. Senin en azından yani münafık olan kimselerin dahi yani kalpleri istemeyen insanların dahi mecburen İslam'ın şekline bürünmesi, senin çoğunda çocuğunda, etrafında başkalarının günaha cesaret etmesine engel oluyor bir kere. O kimsenin olursa olsun. Bir yerde o önemli bile değil. Ama zahiren İslam'a boyun eğilmesi en azından o toplumun bir takım değerlerinin bozulmasını engelliyor. Hocam bu e, imanın dıştan içe doğru yerleştiği, bu amellerin imandan olmasına e, yani kabul etmeyenler var ya hocam, yani bu, bunun ispatlarından biri değil mi? Yani, ameller imanı artırıyor, Kalbeten manasıyla yerleşiyor. Her şeyi yapıyor, Mutmain oluyor. Kabul etmenler için bu Allah Rasulü'nün hadisi bunlar aslında bir ücret değil mi? Yani? yani bundan çok daha açık, net ayet hadisler var bu konuda zaten. Yani burası biraz dolaylı getirme olur. Evet. Daha açık şeyler var. Mesela e, vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa azalanan amelleri de düzgün olur eğer kalp bozuk olursa azaların amelleri de bozuk olur diye Resulullah yani bu hadis üzerinde sadece düşünse ne diyor burada yani kalp düzgün olursa ağzaların amelleri de düzgün olur bir kimsenin amelleri imanın gerektirdiği şekilde değilse ne demek kalp bozuk demektir yani bunun manası ağzaların amelleriyle kalbin birbirinden ayrılmaz olduğu demektir minafıklar veya müellefe kulüp dediğimiz, az önce bahsettiğiniz kimselere gelince bunların kalpleri şey e Bunlar nasıl amel ediyor? Bunlar mecburen amel ediyor, zorla amel ettiriliyor. Neden zorla amel ettiriliyor? Senin insanların kalplerini bilemesin değil mi? Kalbin şu şekli alsın, sonra Zahirin buna uyar diyemez kalbine hükmedemez Ama zahirine hükmedebiliriz. İslam, insanların zahir şeklini belli bir kalıba sokar. O şekilde amelede ede ne olacak? kalp buna uymak zorunda olacak. Çünkü kalp ile ağızaların amelleri yani Böyle olmak zorunda. Ya ya ağızaların amelleri kalbe uyacak ya da kalp ağızaların amellerine uyacak. Yani bundan ayrılması mümkün değil. Hocam bu toplumda yaşıyoruz. İnsanlar az önce söylediğiniz gibi şekilcilik diyorlar. Yani aslında İslam e, şekilcilik kabul etmeyen bir şey değil. E, biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz birçok konuda e, müşriklere, kitap ehline muhalefet etmiştir yani. Şekil olarak da muhalefet etmiştir yani. Her konuda. Yani bu boş bir tartışma. Yani çekilcilik falan filan. Yani şekle itibar etmeyen hiç kimse yoktur esasında. Mesela İslam çekilcilik değil diyenler neden bunu söyler? Çünkü Müslümanların şekli hoşuna gitmediği için. Bunu yapamıyor. E sen şekilci değilsen kardeş Müslümanın şekilini gidiyor, Değil mi? Bir. İki. Hacda insanlar neden tek tip bir kıyafete girerler? Hac. Yani bu bir şekil değil mi? Yani bunlar basit şeyler. Yani basit örnekler. Yoksa sen... İslam emirlerine bak. Neden bütün Müslümanlar aynı şekilde cemaat halinde mesela imamdan ayrı hareket edemiyor? Ya şekilcilik e, yoksa yani cemaat neden imamdan ayrı, bağımsız kafasına göre namaz kılamıyor? Bak bu şekillerle mücadele etmek için adamlar şunu uyduruyor. İşte adam birisi, işte Musa Aleyhisselam adam birisine gitmiş de o yuvarlanarak namaz kılıyormuş. Musa Aleyhisselam yok namaz öyle değil demiş de Böyle kıssalar anlatırlar. Sonra e, namazı öğretmiş ona. İşte dereden bu adam suyun üstünde yürüyerek geçmiş. Musa Aleyhisselam batmış falan. Ondan sonra demiş, tamam sen bildiğin gibi namaz kıl falan. Böyle şeyler anlatlar yıllarca. Namazın şekliyle bile mücadele ettiler. Yani bunlar şekilcilikle mücadele edelim adı altında. Şekilcilikle mücadele adı altında. İslam'ın e, zahiri kurallarıyla, yani Allah'ın koyduğu kurallarla mücadele etmek istiyorlar esasında. Ya bizim bizim tensibimize, onayımıza kalmamıştır ki bu din. Dini Allah koyar, biz de tabi oluruz. Sakal emreder, uyarız. Tesettür emreder, uymak zorundayız. Yok şöyle, böyle, bu şekilcilik falan. Yani bir kere bu felsefeyi, bu yorumu yapmak bir kere İslam kelimesiyle zıt. İslam teslim olmaktır. Sen teslim olmamışsın ki. Sen teslim olmamışsın. Senin ayakta duran bir şeylerin var yani, boyun eğmemiş. bu bunlar küfür çıkışlar esasında İblisin şey gibi yani İblisin çıkışı gibi o da aklıyla çıktı aslında or orada yani şekil takıntısı olan kişiler bunu öne sürüyen kişiler aslında İslam'ı yaşamayan kişiler yani Hı. yani yaşamaya yaşlarına kılıf olarak Hı. bahane yani. işte onlar Yaşadıkları gibi inanmaya evet. meylettik <gülüyor> <gülüyor> Kendi yaşadıkları şekle e, Vicdani bir kılıf bulmak için Kendi vicdanları bundan da aslında ama İnsanlar ben katında Ben bir oraya e, Beraber